Şimdi makamı istimada olan mülhide bakıyoruz, hatıra geliyor ki, o mülhid kalbinden der, ''Ben Allah'ı tanımıyorum, peygamberi bilmiyorum, nasıl miraca inanacağım?'' Biz de deriz ki, ''Madem şu kainat ve mevcudat var ve içinde efal ve icat var, hem madem muntazam bir fiil failsiz olmaz, manidar bir kitap kâtipsiz olmaz.'' Sanatlı bir nakış nakkaşsız olmaz. Elbette şu kainatı dolduran ef'ali hakimanenin bir faili ve yeryüzünün mevsim be mevsim tazelenen hayret feza nokuşlarının manedar mektubatının bir katibi, bir nakkaşı vardır. Hem madem bir işte iki hakimin bulunması o işin intizamını bozuyor. Hem madem sinek kanadından ta semavat kandiline kadar mükemmel bir intizam var. Öyle ise o hakim birdir. Bir olmazsa, çünkü her şeyde sanat ve hikmet o derece aciptir ki, o şeyin saniği her bir şeye muktedir olacak. Her bir işi bilecek bir derecede kadir mutlak olmak lazım gelir. Öyle ise bir olmazsa, mevcudat adedince ilahların bulunması lazım gelir. O ilahlar hem birbirine zıt, hem birbirine misil olacaklar. Ve o halde, şu acip intizam bozulmamak yüz bin defa muhaldir. Hem madem şu mevcudatın tabakatı, bir ordudan bin defa daha muntazam bir emir ile hareket ettiği daha görünüyor, yıldızların, güneş ve kamerin muntazaman hareketlerinden tut, ta badem çiçeklerine kadar her bir tayife o kadar muntazam, o kadar mükemmel bir surette Kadir-i o tayifeye verdiği nişanları, formaları, güzel libasları ve tayin ettiği harekatı bin defa ordudan daha muntazam bir tarzda izhar ediyor. Öyle ise şu kainatın mevcudatı onun emrine bakar ve imtisal eder. Perdeyi gayb arkasında bir hakimi mutlakı vardır. Hem madem o hakim bütün yaptığı icraatı hakimane şâhidetiyle hem gösterdiği asar haşmetle bir sultan Zülcelal'dir, hem gösterdiği ihsanat ile gayet rahim bir Rabb'dir, hem izhar ettiği güzel sanatlarıyla sanatperver ve sanatını çok sever bir saniyidir, hem gösterdiği tezyinat ve merakaver sanatlarıyla zişuurların nazarı istihsanını asarına celbetmek isteyen bir Halık-ı Hakim'dir, hem hılkati âlemde gösterdiği muhayyürül ukul teziyinatın ne demek olduğunu ve mahlukat nereden gelip nereye gideceğini rububiyetinin hikmetiyle Zişur'a bildirmek istediği anlaşılıyor. Elbette bu Hakim-i Hakim ve sâni alim rububiyetini göstermek ister. Hem madem bu kadar gösterdiği asar-ı lütuf ve merhamet ve garayi bir sanat ile Zişur'a kendini tanıttırmak ve sevdirmek ister, Elbette zişuurlardan arzularını ve onlardaki marziyyatı ne olduğunu bir mübelli vasıtasıyla bildirecektir. Öyle ise zişuurlardan birisini tayin edip onun ile rububiyetini ilan edecektir. Ve sevdiği sanatlarını teşhir için bir dellalı kurbu huzuruna müşerref edip teşhire vasıta edecektir. Ve o ulvi makasıdını sair zişuurlara bildirmekle, kemalatını izhar etmek için birisini muallim tayin edecektir. Ve şu kainatta derc ettiği tılsımı ve şu mevcudatta gizlediği muammay rububiyeti, manasız kalmamak için herhalde bir rehber tayin edecektir. Ve gösterdiği ve enzarın temaşasına neşrettiği mehasine sanat, faydasız ve abes kalmamak için onlardaki makası da ders verecek bir rehber tayin edecektir hem marziyatını zişurlara tebliğ etmek için birisini bütün zişurların fevkinde bir makama çıkaracak ve marziyatını ona bildirecek, onlara gönderecektir. Madem hakikat ve hikmet böyle iktiza ediyor ve şu vezayife en elyak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Çünkü bilfiil fiil en mükemmel bir surette o vazifeleri yapmıştır. Teşkil ettiği alemi İslam, ve gösterdiği nuru İslamiyet bir şahidi adil ve sadıktır. Öyleyse o zat doğrudan doğruya bütün kainatın fevkine çıkıp bütün mevcudattan geçip bir makama girmek lazımdır ki bütün mahlukatın Haliki umumi, ulvi, külli bir sohbet etsin. İşte Miraç dahi bu hakikati ifade ediyor. Elhasıl Madem şu azim kainatı mezkur maksatlar gibi çok azim maksat ve çok büyük gayeler için şu surette teşkil tertip ve tezgine etmiştir. Hem madem şu mevcudat içinde şu umumi rububiyeti bütün dekayıkıyla, şu azim saltanatı uluhiyeti bütün hakikıyla görecek insan nevi vardır. Elbette o hakime mutlak, o insan ile konuşacaktır makasıdını bildirecektir. Madem her insan cüziyetten ve süfliyetten tecerhüt edip en yüksek bir makamı külliye çıkamıyor, o hakimin külli hitabına bizzat muhatap olamıyor, elbette o insanlar içinde bazı efradı mahsusa o vazifeyle muvazzaf olacaklar. Ta iki cihette münasebeti bulunsun. Hem insan olmalı, ta insanlara muallim olsun hem ruhen gayet ulvi olmalı ki, ta doğrudan doğruya hitaba mazhar olsun. Şimdi madem şu insanlar içinde, şu kainat saniyenin makasıdını en mükemmel bir surette bildiren, ve şu kainat tılsımını keşfeden, ve hılkatin muammasına açan, ve ruhiyetin mehasini saltanatına en mükemmel tarzda dellallık eden, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Elbette bütün efradi insaniye içinde, Öyle bir manevi seyr-i olacaktır ki, cismani alemde seyr seyahat suretinde bir miracı olacaktır. Yetmiş bin perde tabir olunan berzah-ı esma ve tecelli sıfat ve efal ve tabakat-ı mevcudatın arkasına kadar kat-ı edecektir. İşte miraç budur. Yine hatıra geliyor ki, ''Ey müstemi, sen kalbinden diyorsun ki, nasıl inanayım?'' Her şeyden daha yakın bir Rabbe, binler sene mesafeyi kat edip, yetmiş bin perdeyi geçtikten sonra onunla görüşmek ne demektir? Biz de deriz ki, cenab ı Hak her şeye, her şeyden daha yakındır. Fakat her şey ondan nihayetsiz uzaktır. Nasıl ki güneşin şuuru ve konuşması olsa, senin elindeki ayna vasısıyla seninle konuşabilir. İstediği gibi sende tasarruf eder. Belki aynı misal senin göz bebeğinden sana daha yakın olduğu halde, sen 4000 bin sene kadar ondan uzaksın, hiçbir cihette ona yanaşamazsın. Eğer terakki etsen, kamer makamına gelip doğrudan doğruya bir mukabele noktasına çıksan, ona yalnız bir nevi aynadarlık edebilirsin. Öyle de şems'e ezel ve ebed olan zat-ı zülcelal, her şeye her şeyden daha yakın olduğu halde, her şey ondan nihayetsiz uzaktır. Yalnız bütün mevcudatı kat edip, cüziyetten çıkıp, külliyetin meratibinde, gitgide binler hicaplardan geçip, ta bütün mevcudata muhit bir ismine yanaşır, ondan daha ileride çok meratibi kadeder, sonra bir nevi kurbiyete müşerref olur. Hem mesela bir nefer, kumandan azamın şahs manevisinden çok uzaktır. O nefer, Kumandanlı 10 başılıkta gördüğü küçük bir numune ile gayet uzak bir mesafede manevi çok perdeler arkasında ona bakar. Hakiki onun şahs manevisiyle kurbiyeti ise mülazımlık, yüz başılık, bin başılık gibi çok merati bir külliyeden geçmek lazım geliyor. Halbuki kumandana azam emriyle kanunuyla nazarıyla hükmüyle ilmiyle. Sureten olduğu gibi manen de kumandan ise bizzat zatıyla o neferin yanında bulunur, görür. Şu hakikat 16. sözde gayet kati bir surette ispat edildiğinden ona iktifayen burada kısa kesiyoruz. Yine hatıra gelir ki sen kalbinden dersin. Ben semavatı inkar ediyorum. Melaikelere inanmıyorum. Semavatta birinin gezmesine, melaikelerle görüşmesine nasıl inanayım? Evet senin gibi aklı gözüne inmiş ve gözüne perde çekilmiş adamlara söz anlatmak ve bir şey göstermek elbette müşküldür. Fakat hak o kadar parlaktır ki körler de görebildiği için biz de deriz ki fezai i ulvi bil ittifak esir ile doludur. Ziya, elektrik, hararet gibi sair seyyâlat-ı latife o fezayı dolduran bir maddenin vücuduna delalet eder. Meyveler ağacını, Çiçekler çimenlerini, sümbüller tarlalarını, balıklar denizini daha gösterdiği gibi, şu yıldızlardaki biz zarure menşelerini, tarlasını, denizini, çimengâhının vücudunu aklın gözüne sokuyorlar. Madem âlem-i ulvide muhtelif teşkilat var, muhtelif vaziyetlerde muhtelif ahkamlar görünüyor, öyle ise o ahkamların menşeleri olan semavat muhteliftir. İnsanda cisimden başka nasıl akıl, kalp, ruh, hayal, hafıza gibi manevi vücutlar da var. Elbette insana ekber olan alemde ve şu insan meyvesinin şeceresi olan kainatta, alemi cismaniyetten başka alemler var. Hem alemi arzdan ta cennet alemine kadar her bir alemin birer seması vardır. Hem melaki için deriz ki, seyyarat içinde mutavassıt ve yıldızlar içinde küçük ve kesif olan küre arz, mevcudat içinde en kıymetdar ve nurani olan hayat ve şuur, hesapsız bir surette onda bulunuyorlar. Elbette karanlıklı bir hane hükmünde olan şu arza nispeten, müzeyyen kasırlar, mükemmel saraylar hükmünde olan yıldızlar ve yıldızların denizleri olan gökler, zi-şuur ve zi-hayat ve pek kesretli, ve muhtelif-ül olan melaike ve ruhanilerin meskenleridir. Pek katî bir surette, İşarat-ül İcaz namındaki tefsirimde, ثُمَّ ile السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ seba semavat ayetinde, semavatın hem vücudu, hem taaddüdü ispat edildiğinden, ve melaike hakkında, 29. sözde, iki kere iki dört eder katiyetinde, melaikelerin vücudunu ispat ettiğimizden, Onlara iktifayen burada kısa kesiyoruz. Elhasıl, esirden yapılmış, elektrik, ziya, hararet, cazibe gibi seyyarat latifenin medarı olmuş ve hadiste, es sema mevcum mekfuf'' işaretiyle seyyarat ve nücumun harekatına müsait olmuş ve samanyolu denilen mecaret semadan ta en yakın seyyareye kadar muhtelif vaziyet ve teşekkülde yedi tabaka, her bir tabaka alemi arzdan ta alemi berzaha, alemi misale ta alemi ahirete kadar birer alemin damı hükmünde birer semanın bulunması hikmeten aklen iktiza eder.